Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'dayız, Dayanışma Kuşağı programında. Bugün iki konuğum var, e, Şef Mehmet Gürs ve Yemek Editörü Cemre Torun, aynı zamanda yemek yazarı. E, Mehmet Bey ve Cemre Hanım e, yaklaşık 2-3 hafta kadar önce sanıyorum, Londra'da bir konferans düzenlediler. Ve bu konferansın adı Cradle of Food, yani Yemeğin Beşiği, değil mi? Yanlış söylemiyorum herhalde. Ee, bu konferansla birlikte deprem bölgesine e, yardım e, yapmayı planladılar ama e, konferansın e, enerjisi o kadar büyüktü ki biz dışarıdan takip edenler olarak çok heyecanlandık. E, önce şeyi sormak istiyorum. Cradle of Food ismi nereden geldi ve siz böyle bir projeye nasıl başlama gereği duydunuz? Ee, belki önce... E projenin ana fikrinden yola çıkalım. Sonra Tabii. da e, isim annesine Cemre'ye laf atarım orada. O da e, ismi nereden e, aklına geldi veyahut da niye böyle bir isim seçtik onu, onu belki anlatır. E, depremden hemen sonra bizler herkes gibi ne yapabiliriz ne yapabiliriz işte çocuklar harçlık topladıkları biriktirdikleri harçlıkları gönderelim istedi işte onu yaptılar işte biz kendimiz ne yapabiliriz iş yerimizden ne yapabiliriz şahsen ne yapabiliriz gibi e, anlık kısa, anında e, yardım, na, nasıl yardım edebiliriz? Herkes gibi. Ki Türkiye'de onu çok gördük. Müthiş bir dayanışma gördük aslında. Hı hı. Yani herkes böyle bir seferber olduğu bir şekilde e, devletin eksik kaldığı e, ve yani kurumların eksik kaldığı yerlerde insanlar araya girdi ki o veyahut da STK'lar da araya girdi. O, o yani işin belki sevinci, sevindirici tarafı e, bir yerinden bak, bakabilirsek, öyle bakabilirsek. Ama e, çok Bizler de işte ilk yıllardır çalıştığımız üreticiler var, çiftçiler var, küçük üreticiler var, kadın kooperatifleri var. Orada eş dost çok var bölgede. Hemen onları aradık sabah erken saatte. İyi misiniz nedir, ne değildir? Arayamadıklarımıza mesaj attık vesaire. Ama tabii yani dünya değişti birden çoğumuz için veya da hepimiz için diyeyim. Başka ne yapabiliriz? Yetmiyor tabii. Tamam, o ilk günlerin heyecanı geçtikten sonra başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Ve... Yani herkesin yapabileceği farklı şeyler var. Kimisi yerine gidip binlerce kişiye yemek pişirebilir. Kimisi yerine gidip işte sağlık görevlisi, gönüllü sağlık görevlisi olarak çalışabilir. Kimisi yerine gidip enkaz kaldırmaya yardımcı olabilir. Yani herkesin uzmanlığı veyahut da bildiği şey farklı. Ee, orada işte şapka önümüze koyup biz farklı ne katabiliriz? Veyahut da bizler ne de? Bizce iyiyiz veya hatta e, nasıl fark yaratabiliriz, nasıl bölgeye destek olabiliriz, nasıl bölge insanına, bölge üreticisine e, destek olabiliriz. Tabii ki yemek. Hı hı. Tarafından çok bakıyoruz. Yemek, yemek üretimi, bölgenin mutfak mirası, bugün yapılan üretim yani çok çok önemli. Hep tarihi şeylerden konuşuluyor genelde ama bugün içinde çok çok önemli bir bölge üretim açısından. Özellikle ufak üreticiler açısından. O zaman neler yapabiliriz, neler yapabiliriz diye düşündük ve dedik ya yani bunu dünyaya anlatmamız lazım. Türkiye'de birçok zaman bazı değerleri yani bölgedeki yani müthiş değerli topraklar çok değerli bir bölge. E, ...bugünü de geçmişi de e, ve umarız geleceği de ama e, çoğu kişi belki çok farkında değil e, bu, bu, bu sınırların dışına çıktığınız zaman... Türkiye'nin dünyadaki rüptasyonu da olabilir. Bu biraz bir, bir bazen dayak yiyoruz orada ama bütünüyle baktığımız zaman evet ya çok çok değerli bir mutfak. Yani Güneydoğu mutfağı çok önemli. Sadece Güneydoğu Türkiye'de değil. Kuzey Suriye'de aynı şekilde. Yani bir bütün olarak bakmak lazım. Evet, evet, Halep'e de depremleri bakmak lazım. Depremlere de öyle bakmak de, lazım. Depreme de öyle. Yani zaten öyle öyle baktık. Yani Cradle of Food'a baktığımız zaman sadece Güneydoğu Anadolu mutfağı değil. Aynı zaman Kuzey Suriye. Yani, hı hı. yani nasıl arının pasaportu yoksa ya da kuşların pasaportu yoksa yemeğin de o şekilde yıllar boyunca Geçişkenliği var her neyse uzattığım lafı şimdi e, ne yapabiliriz bu bölgeyi bu bölgenin mutfağını bu bölgenin mutfak mirasını bölgenin üreticilerini e, bütün güzelliklerini iyi bir şekilde dünyaya nasıl anlatabiliriz e, ve e, buradan yola çıktı fikir e, daha detaylandırız ilerledikçe ama istiyorsan sen isme geç İsmi. çünkü o da baya bir şey <gülüyor> evet. anlatıyor. Hey, bir, bir, kere... konferans, dediğim, yani ne, nedir, bir konferans, konferans pardon dedim yani ne bir konferans bu konferans dedi. aracılığıyla veyahut hatta bir etkinlik aracılığıyla bütün dünyaya e, bu meseleyi nasıl anlatırız diye kafa patlatmaya hmm. başladık. Aynen yemeği merkezine alan hem bölge mutfağının miras hem mirasının hem de günümüzü de, de çok değerli çok önemli bir bölge gıda üretim açısından sonuçta e, bütün bunları anlattığımız paylaştığımız aynı zamanda da yemeğin iyileştirici gücünü de ...tekrar hatırladığımız, konuştuğumuz bir konferans hayal ettik. Ve tabii İngilizce bir isim düşündük. Ne olur, ne olmaz. Hani herkesin anlayacağı, bütün dünyadaki herkesin anlayacağı. Medeniyetler Beşiği sonuçta bu bölge. Öyle bir coğrafya, binlerce yıldır birçok medeniyete, uygarla, uygarlıkların merkezi değil mi? Medeniyetler Beşiği. O yüzden Cradle... Beşik demek. Cradle of Civilization zaten medeniyetler beşiği demek. E, oradan aklımıza geldi ve Cradle of Food da zaten yemeğin beşiği. Gerçekten de yemeğin doğduğu yer hı hı. diye düşünürsek çok anlamlı geldi. Aynı zamanda e, bir de şöyle bir şeysi var e, anlamı var. Cradle Taşımak demek ama koruyarak taşımak demek. Hı, yani bir bebeği, onu. aynen bir bebeği ya da bir bibloyu mesela çok kırılgan kolu kırık bir kuş hayal edin. Onu elinizde böyle elinizin avcunda çok el üstünde tutarak taşırsanız, cradle etmek. Biz onun da çok aslında bu anlamda böyle anlamlı olabileceğini düşündük. Çünkü bölge mutfağını da insanını da üreticisini de el üstünde tutmamız ve çok dikkatli taşımamız lazım. Hı -hı. Anladım. Ee, yani dikkatli. Ben yani dikkatlice orada çok belki üstüne durduğumuz bir konu çok hoyratça kullanılan bir. Yani depremden sonra zaten e, topraklar çok hoyratça kullanılıyor. Topraklara, sular denizler vesaire zaten çok hoyratça hı -hı. kullanılıyor. O geçmişteki o değerli kültürlerde çok hoyratça kullanılıyor. Çok kolay harcanıyor veya da bir basit e, satış malzemesi yapılabiliyor. E, ama Böyle bir durumdayken böyle yerle bir olmuş şehirler görünce, üretim alanlarını görünce bunu ancak dikkat edersek hı hı. iyi bir şekilde yarına götürebiliriz fikri de vardı. Yani Aynen o, ve o gerçekten dikkatli, koruyabiliriz. Aynen. Dikkatlice tutmanın biraz da yaklaşımı oradan Anladım. ilave edeyim. Evet, evet öyle. <gülüyor> Fakat e, enteresan bir şey vardı benim gözlemlediğim kadarıyla. Bu sadece bir konferans organizasyonu değildi aslında. Bu bir dayanışmanın da e, güçlendirildiği bir şeydi. Ben depremin ilk e, günlerinde şey dedim. Ya Ülkede galiba yemek sektörü dışında bir araya gelip bir şey yapabilen kimse kalmamış. Yani depremdeki o organizasyonsuzluğu falan görünce yemek gerçekten çok birleştirici bir şey ama... Siz buradan taşıdıklarınızla orada bir dayanışmayı görünür hale de getirdiniz gibi ben buradan hissettim açıkçası. Buradan çok sayıda insan gitti. Bunlar sadece şefler değildi. Ee, herkes vardı yani yemek antropologları, arkeologlar, e, barmenler yanlış mı söylüyorum bilmiyorum, Yok, bilmiyorum doğru, ama gibi esas orada dışarıdan bakana heyecan veren şey o dayanışma ruhunun. Orada gerçekten hissedilebiliyor olmasıydı. Bunu nasıl başardınız ya da bunu <gülüyor> öngörerek mi e, organize ettiniz'i sormak istedim açıkçası. <gülüyor> ee, Şöyle gireyim mi hemen sen, sen bak gidiyor, yemek aynı. bir kere her şeyden önce yemeğin. Şimdi bizim için tabii zaten öyle hayatın merkezinde ama hakikaten yemek hayatın merkezinde. Kesinlikle öyle. Ve tarih boyu da böyle olmuş. Ekonomiden, politikaya, göçlerden, bugün iklim krizine yemek hepsiyle birebir bağlantılı. Evet. Ve aynı zamanda yemeğin karın doyurmaktan, çok daha öte değerler taşıdığını da biliyoruz. Yani emek demek, güven demek, e, samimiyet demek, birliktelik demek, e, aynı sofrayı paylaşmak. Dünyanın neresinde olursanız Sadece olun insanları bir araya değil, da paylaşmak. Aynen. Çok, çok çok merkezinde hayatın. Dolayısıyla hani yemeğin bu gücü e, yatsınamaz. Bu gücünü de biz zaten e, herhalde bu dönüştürücü ve iyileştirici ve birleştirici gücünü hani hem bireyleri hem toplumları hem doğayı birleştirebilme, iyileştirebilme gücünü dönüştürebilme gücünü zaten senelerde bütün yaptığımız işlerde de aslında taşıyoruz. Buraya bu cradle of food'u düşünürken hakikaten de dediğiniz gibi depremin ilk haftalı hatta haftalarca aylarca mutfak kurup orada yemek pişirenler olduğu hala da var ve müthiş bir muazzam bir dayanışma ve seferberlik haliydi ve yemek yemek gerçekten çok önemli bir roldü. Bir de şöyle bir şey var yemeği sadece afetzedelere yapmıyorsunuz afetzedelere yardım edenlere bir de, de yemek vermek durumundasınız bir de böyle tabii. bir şey var bir de hakikaten sadece şimdi bir karın doyurma meselesi var tabii ki ama bir de bir sıcak çorbanın bir bir tas bir yemeğin beraberinde getirdiği hisler de var değil mi Hı. kendimizi iyi hissetmek böyle bir Okşanmış bakılmış biri bizi önemsiyor hissi o kadar önemli ki hele öyle o durumdayken o yüzden çok çok önemli bir yeri vardı bizim için de yani o, bunu planlarken e, hakikaten en e, sadece konuşup sahneden e, çok birbirinden değerli konuşmacıların e, hem bölge mutfağıyla hem de yemeğin birleştirici bu iyileştirici gücünü anlatmaları yetmez dedik ona ayrı gelelim tabii Hı -hı. E, ama e, bunu bir de yaşayalım dedik. O sana bırakayım biraz. Tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya sen çok sustun diyor bana ya da yoruldum konuşmaktan diyor ikisinden biri. Ee, şimdi e, biraz evet yani, günü de, veya da günleri birkaç gün süren bir hikayeden bahsediyoruz. Yani ona, ona, ona gireceğim ama oraya gelmeden önce o demin. Ee, ...yemek yapan yani yemek sektörü dışında... ...veyahut da lokantacılar, aşçılar dışında... ...bu kadar organize olan başka... ...veyahut da işte bu kadar yardım eden başkaları olmadı mı diye... E, gibi böyle bir, bir laf attınız ortaya. Evet. Ee, belki de şöyle bir... E, ...oradan sadece e, lokantalar veya da aşçılar, aşçılar değil... ...aynı zaman üreticiler de, çiftçiler de... Yani, e, kalan, yani ...yemek yapan insan bu ister aşçı olsun... İster evde yemek, ister evde yemek pişiren anne babaanne dede amca kimse, ister profesyonel bir aşçı ister üretici peynir yapan bir kavanozun içine x bir şey üreten ya da çiftçi olan temelinde iyi insanlar. Başkasını doyurmak, yani herhalde iyilik, yani iyilik göstergesinin başında geliyor. Hı hı. Birine yardım ediyorsunuz ve zaten günlük işi bu bu insanların. E, bu yüzden de e, doğal bir sonuç aslında. Ne yapabiliyor? İnsanın karnını doyurabiliyor. Ne yapabiliyor? Rafında fazla kalmış malzemeyi verebiliyor. Tabii ki kötü örnekler oldu. Daha yüksek fiyata bilmem fırsatta istifade onu satmaya çalışan da oldu. O da oldu, bu da oldu ama onlar gerçekten azınlıkta. En azından gördüğümüz kadarıyla <gülüyor> çoğumuzun. Yani insanların içindeki iyilik İyilik çıktı ortaya. Ve bu yemek etrafında çok dolaştı. E, o yüzden e, demince Emre'nin anlattığı hakikaten hayatımızın merkezinde e, olan yemek. E, hakikaten yani iyilik de yapabiliyor. E, i̇nsanı da iyileştiriyor. Sağlık olarak da iyileştirebiliyor. Hı hı. E, konferansa gelince aslında bir konferans deyip deyip duruyoruz. Aslında bir bütünüyle bir etkinlik. Çünkü tek başına bir konferans değil. Demin oradan girin Oradan bana laf attın evet. demin. Yani, evet bir şöyle birkaç parçaya bölmekte belki yarar var dinleyicilerin böyle hissetmeleri için. Yani bir tarafında dünyanın dört köşesinden gelen gerçekten konunun uzmanları. Hangi konuların uzmanı? Bir bölge mutfağı ve hatta bölge yeme içme kültürü. Bir de yemeğin iyileştirici gücünden de bahsediyoruz. Demin Cemre hmm. bahsetti ondan. Bu konuların kaç 11-12 konuşmacı vardı? 12 konuşmacı vardı. Dünyanın her yerinden, Amerika'dan da gelen var. işte nereden? Var? İtalyadan da gelen vardı. İtalyadan vardı. O var Arkeolo arkeolog var, sosyolog var, mimar var. Şehirlerin nasıl yemek etrafını oluşturduğunu tarih boyunca yemek yemeğin şehirleri nasıl şekillendirdiğini anlatan muazzam bir bir, bir yazar ve mimar o anlatmaya geldi vesaire. O yüzden odaklanmış, son derece sofistike. Ama aynı derecede de samimi ve rahat ve tatlı bir ve duygu, duygu yüklü konuşma. Hem bilgi hem duygu yüklü. Yani bir yükseliyordu konuşma. Böyle neşe içinde gülüyorduk. Aynı konuşmanın içinde o 20 dakikalık hı hı. aşağı yukarı konuşmalar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz etrafınızdaki herkesin gözleri dolmuş. Sonra bir bakıyorsunuz aynı o, o aslında hüzünlü gözlerle yine gülmeye başlıyor. Yani böyle iniş müthiş duygu dolu böyle inişler çıkışlar oldu gün boyunca. Bir bu vardı yani bu konferans vardı o kendi başlı başına zaten müthiş bir tecrübe. Bir de yemek yenecek. Bütün gün boyunca yemek yiyeceksiniz evet. yani öyle bir yemek konferansına gidip de yemek yememezsiniz olmaz. Üstelik bölge yemeğini yiyeceksiniz Herhangi, değil mi? Üstelik, de, Londra'da. Üstelik, üstelik Londra'da. Üstelik Londra'da. <gülüyor> niye Londra ona bir da geleceğiz. Bir eklemek istiyorum üstelik çok tarihi bir mekanda değil mi? Eski balık. Hali. Aynen öyle. Aynen. E, restore edilmiş bir balık hali. Evet. evet. Yani şey yani şehrin e, ikonik binalarından hı hı. Bir, bir bir tanesi Thames'in kenarında vesaire. Yani bu çok e, çok özellikli bir bir işi oldu orada yapabilmemiz. Hı hı. Yani biraz şansımıza şansımız yaver gitti orada ama neyse geliriz ona belki. E, yani bir tarafı bu bu konferans. Bu burada amaç bu hikayeleri anlatmak. Üreticiyi anlat. Yani burada Urfa'daki sade yağcı da anlatıldı. Çünkü o sade yağ aynı şekilde Antep'te yapılan baklamanın içinde eğer o sade yağdaki o... o... O dağların dibinde yetişen veisik koyunlarından çıkan sade yo yağ yoksa ya o zaman o baklava olmaz Olmuyor. Antep'teki. Yani bütün bu zincir de anlatıldı en basit haliyle. veya da e, Duke Üniversitesi'nden e, Catherine Morgan, e, or, doçent orada, e, yıllardır, yani neredeyse 10 senedir Türkiye'de kazılara katılıyor. Pek kimse bilmiyor. E, Cemre kurcaladı, buldu bunu. Böyle araştırdı, nasıl bulduysa. Hafiye gibi peşine düştüm kadın. <gülüyor> ve hakikaten öyle böyle ısrarla hadi gel gel gel gel. E, ve hakikaten Amerika'dan birkaç, iki günlüğüne geldi. Ee, ve müthiş zihin açıcı bir konu ve uzmanlığı da e, feasting and alcohol in ancient Mesopotamia Süper. ve e, buradaki kalıntılardan nasıl yendiğini neler içildiğini niye böyle bir bölge yani bölgeyi müthiş anlatıyor tabii bu ki. coğrafyanın neden değerli olduğunu yani. aslında tarihi bunu anlatma derdindeyiz ve bunu sadece bir sıkıcı ders gibi bakın işte kitapçıkta şu yazıyor bu yazıyor şu yazıyor değil yani birkaç adım ötesine gitmek <gülüyor> gerekiyor i̇şte Anisa Hulu var Orta Doğu yani bölge mutfağının belki de dünyadaki en önemli uzmanlarından biri evet güncel, evet. güncel uzmanlarından, güncel uzmanlarından biri Anisa Hulu var o da e, özellikle sınırlar ötesi daha, daha bölgesel, diyorsun, bölgesel mi, milliyetçiliğe mı? falan girdik onda da. Yemek milliyetçiliğine falan. Aynen Antakya mesela. mutfağı Gaziantep mutfağı yani bütün bunlar aslında öyle bir konuşmacılar tarafından öyle tatlı işlendi ki hem dediğim gibi bilgi doluydu hiç bilmiyorsanız çünkü Hı. sonuçta sadece Türkler izlemedi. Dünyanın 20'den fazla ülkeden insan vardı katılımcı vardı seyirciler arasında. Hı. Hindistan'dan Çin'den bir o kadar daha çok farklı ülkeden evet. insan vardı ki Londra tabi böyle yazar çizer çok vardı yazar çizer çok vardı yemek yazarı ya da gazeteci gastronomi okullarının yöneticileri vardı işte ya da yemek toplulukları toplum topluluklarının temsilcileri vardı Londra'da yaşayan elbette Türkler de vardı yani çok farklı tatlı bir seyirci ekibi grubuydu bir taraftan ve biz daha önce de hep de aynı şey diyor. yani bir Konuyu hiç bilmeyen de bir şey alsın. Yani çok fazla hani bir şey alabilsin. Ama biliyorsa o da bir şey öğrenilsin. Şey ve, ve o ç, ç, hakikaten öyleydi. E, ve çok bilgi dolu ama duygu doluydu. Şimdi konferans kısmı böyleydi. Şimdi bu kadar insan, 300 küsur kişi bir taraftan bir konferans öğlen yemeği yenecek. Genelde konferanslarda böyle catering mutfağından çıkma, ba, basma, evet, hani oraya... açık büfe olur. Değilelim. Aynen şimdi ona geleyim. Orada normalde böyle işte X bir yemek olur değil mi? Hani karın doymak için öğlen yemeğinde. Atıştırmalık bir şeyler. Ha, atıştırmalık bir şeyler olur. Fakat bu bir yemek... Ve yemeği kutladığımız ve e, yemeğe saygı duruşuydu sonuçta. O yüzden e, öğlen yemeğini de e, bir etkinlik içinde etkinlikti dedi ya şimdi demin. O yüzden hakikaten de öyleydi. Bir gün evvel e, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bölge mutfağıyla e, haşır çalışan neşir. haşır neşir yaklaşık 50 kişi hı. ve bunlar şefler yemek yazarları antropologlar dediğiniz gibi işte araştırmacılar kitap yazarları ee, Aslında kayıt alsın diye çağırdığımız İtalyan gazeteci mesela yemek yazarı hı hı. o da oturup yemek yaptı Biz yani yemeği 50 kişi birlikte hazırlı birlikte aslında. yaptı aynı hep onu diyorum 150 yaptı yani plan şuydu aslında yani biz bir 8 grup ...kurgulamıştık. Dedik yani sekiz gruba bölelim... ...herkesten e, geleneksel tarifleri bu arada... ...yani Hı. bu havalı havalı şefler de var bunların arasında... ...ama kimse böyle özel imza yemeğini ...o yüzden egolar mesela hiç ego yoktu. Evet. Yani Zaten mi, milyonlarca takipçi olan da vardı. Dayanışma meselesinde egonun e, yok, yok olması... Emtik olaylarından biri yani, galiba. Oradan yani milyonlarca takipçisi olan var Instagram'da. Instagram hesabı olmayan da vardı ve onlar ikisi yan yana eşit hiç bir fark yok. O kadar güzel ki bunu çok görmüyoruz. Ve ee, oturarak, oturarak değil mi? Yani Ayak, Ayak. Ayak. Ayakta, çünkü şefler oturarak. genelde tabii, hani, tabii, ayakta çalışırlar, oturarak. <gülüyor> ve orada görüyoruz ki e, mesela yani şöyle bir sahne var önümüzde e, bir yemek yazarı e, bir tarif geleneksel bir tarife öğreniyor. O da yeni öğreniyor onu Malatya'dan. O da onu kiraz yaprağı ya olması. Yapra evet aynen öyle. O da onu havalı bir şefe gösteriyor. O havalı şef onu biraz daha genç başka birine gösteriyor. Başka bir ülkede oturan biri Hı -hı. ve orada yemek yapan biri. Yani Manatya'dan birinden ki o yapraklarda orada bir hanımdan e, geldi. geldi. Yani. Onlar sonra bavulda taşındı, e, taşındı e, Londra'ya. İrik ekşisi falan da. Yani. Sonra bunlar adım adım böyle gidiyor. Ve o söylediğimiz sekiz grup işte her grup bir kaçar tane yemek e, seçti yaptı. Ve bunların her birinin yanına e, kayıt demin Cemre'nin söylediği kayıt almaları için. Tırnak içinde söylüyorum görevlendirdiğimiz, gönüllü ha. tabii ki görevlendirdiğimiz <gülüyor> e, yine yazar çizer. Ha. Kimisi fotoğrafçı, kimisi gazeteci, kimisi yemek yazarı, kimisi daha bir sosyoloji yazarı diyelim. Ama e, derdimiz bunları kayıt altına almak ve bu kayıt altına alanlar e, bölgeden değil. Evet. Mesela bir İtalyan mesela bir işte Polonya'dan gelen vesaire fotoğrafları çekildi videoları çekildi ve notlar alındı yani plan buydu ha, bir baktık onlar da oturmuş <gülüyor> ya yaprak sarıya zaten bir oturan kalkamadı yani şimdi metişte, şunu düşünüyorum yani bu kadar insan ve dünyanın her tarafından insan o tariflerin ben şimdi e, hayalimde yayılma potansiyelini düşünüyorum yani hani buradan Belki Portekiz'de seneye birileri kiraz yaprağına bir şey, şey sarıyor olabilecekler. Olacak. Değil mi? Kesinlikle Kesin olacak. O olacak zaten şimdiden o gün evet. bile geldi şeylere. Evet. E, ben bunu böyle yaparım ben bunu bu... şöyle yaparımlar Aynen. oluyor. Bir de e, zaten ana bütününe baktığımız zaman yani bütün Cradle of Food'un ana amacı yani en sonuçta yani neyin peşindeydik aslında... E, yani birkaç yüz kişilik, yani 300 küsür kişilik kişinin dinlediği bir konferansı düşün. Yani bu kadar bir iş 300 kişi için yapılmıyor elbette. Evet. veya da işte orada 300 kişi yemek yap, yesin diye böyle bir şeyler yapılmıyor. Önemli olan bunun yayılması. Dolayısıyla Hı. hep e, yani yayılması kelimesi çok önemliydi evet. burada. Yani bir taş atın sakin bir denize, dalgalar. o dalgalar, <gülüyor> yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor ve yayıldıkça da nereye ulaştığını ama. sonra kontrol belki edemiyorsunuz. Ve, ve e, hep yani kimisi işte bazen konferanslar çok yapılıyor, bazen böyle binlerce kişilik konferanslar yapılıyor, devasa konferanslar, daha çok işte sponsorları tatmin etmek için yapılan işler onlar genelde. E, burada ise daha önceki tecrübelerimizden ya yani daha önce ki, yani işte yediden tutun işte başka biz katıldığımız işlerin ya da organize ettiğimiz işlere baktığımız zaman küçük doğru insanlarla birlikte çok etkiliçi olabiliyor yani evet. akıllıca doğru kurgulanmış yani kürasyonu hem konuşmaların hem günlük hareketleri neler yapılıp yapılmadığı e, insanla kim kimle birlikte kim kimle nasıl iletişimde olabilen yani bütün bunları e, bir, ince detayına kadar yani düşün, deli detayı yani yani deli yani, detayı deli, deli, deli detayı yani ha bak işte bask Culinary Center'dan şu geliyor Oradakini o zaman daha eğitim olarak neyi ne anlatabilecek biriyle yan yana getirirsek orada nasıl bir etkileşim olur da işte e, Bask bölgesinin mutfak okulun yani dünyanın en önde gelen e, mutfak okullarından birinde nasıl bir birliktelik yaratılabilir? Veyahut da işte seyircilerden bir tanesi dünyanın büyük yayın evlerinden bir tanesinin Hı -hı. özellikle değil mi mutfak kitapları e, yemek kitaplarının e, Başında. yöneticisi başındaki <gülüyor> iki kadın o o da. Özellikle o davet edildi çünkü e, bölge mutfağın yemekleriyle ilgili acaba yarın öbür gün nasıl bir kitap çıkabilir, çıkabilir. gibi orada tanıştırılan insanlar vesaire. Yani yani çok ciddi hassas bir, çok kaldı. hassas dengeler ve bunlar e, böyle iyi niyetle ve açık böyle yüreklikle yapıldığı zaman getirisi çok daha büyük çok oluyor. Çok güzel oluyor. Ve sahiplenme konusu aslında bir taraftan hani sahip e, sahiplenelim, hadi sahiplenin demesi kolay ama gerçekten sahiplenilmesi sahip için bir bağ olması lazım Kesinlikle. bir kere. Aynen. Korumak için işte David Attenborough demiş ben Hı -hı. kendim dedim zannediyordum zaman ama sonra düzelttiler. Aynen e, diyormuş zaten bu doğa için de geçerli. Yani balığı koruyalım dediğimizde de aynı şey geçerli. Ormanları koruyalım dedi. Hayatında hiç ormana gitmemiş birinden beklemezsiniz ormanı korumak <Gülüyor> Istemesini. O yüzden e, bu sahiplenme meselesi hakikaten çok önemli. Sahiplenmek için de bağ, bir bağ kurması lazım. lazım. Ve e, orada gördük işte Polonyalı yemek yazarı da e, İsveç'teki e, Türk asıllı aslında değil mi? Yıllardır İsveç doğumlu hı. olup da orada müthiş işler yapan genç bir şefte o gün e, hani kesinlikle söyleyebiliriz ki bağ kurdular. Bağ Ve birbirleriyle de bağ kurdular. Çok ilginç olarak ya birbirleriyle zaten bağ kurmalarını istiyorduk Hı. çok güzel yemekle de kurdular onu da bekliyorduk ama kendi içleriyle de kurdular bu çok Hı -hı. E, çok değişik oldu onu onu ben o kadarını beklemiyordum kendi içleri yani, derken... şöyle mesela biri geldi dedi ki e, Cemre biliyor musun dedi ben Tireliyim hastanede 20 yıldır tanıdığım biri bilmiyordum dedim ben de dedi, biliyor musun 20 yıl, Londra'da yaşayan biri Hı -hı. E, bir Türk arkadaşım bankacı Öyle diyeyim ben Tireliyim dedi ve e, e, e, şimdi dedi artık gidince e, Türkiye'ye artık bundan sonra gittiğimde kesin Tire'ye gideceğim dedi çünkü konuşmacılardan biri Tangör Tan Tire'deki Karadut ...hikayesini anlattı evet. ve o kadar duygulandı ki. Ve beni dedi anneannemin evine götürdünüz. Hmm. Ya yani ben unutmuştum bunu ve o dut ağaçlarına tırmanışım aklıma geldi. Ben bunları unutmuştum dedi. Bu kendi içine yolculuk ve kendi içiyle bağ kurma olayı bir Bambaşka sürpriz oldu. Ve şey. çok evet. duygu, duygu yüklüydü aynı Peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii orada çok e, inanılmaz bir şey oldu. Konferans oldu, dinlendiler Yap, yapıldı edildi falan fakat bütün bunlardan bir e, anladığım kadarıyla bir gelir de elde edilip o da deprem bölgesine iletildi gibi anlıyorum. Doğru mu? Şöyle iletilmeli daha şöyle e, bu yani, kar güten bir, e, bir iş olamaz bu tabii Kesinlikle, ki. Kesinlikle tabii ki. Dolayısıyla bunun yani, ana amacımız para toplamak değildi. Biraz ona da hemen evet. geleceğim neden öyle veyahut da başka nasıl hangi formüllerle belki para toplanabilir değer para toplamak birinci amaç olsaydı ki o da çok iyi bir şey bir sürü insan onu yaptı ve Hı -hı. çok da iyi yaptılar yapmaya da devam etsinler ama böyle bir işten bir konferans düzenlediğiniz zaman genelde konferans düzenlediğinizde genelde para kazanmak için yapılan işler bunlar dünya çapında. Tabii ki böyle bir şey olamaz. Söz konusu değil. Bunu da özellikle altını çizmek için dedi ki biz bütün finansmanı hı hı. E, bir sponsor tarafından e, karşılayalım. Hı hı. E, ve e, bu şekilde bütün bilet geliri artı ilave bağışlar artı hı hı. orada satılan tişörtler işte çanta gibi önlük gibi e, e, sabun. E, Antakya'da e, imalathane yıkılmadan önceki son parti sabun Kalan bir, büyük, bir yani büyük değil de yani bir imalathaneden alıp onlar böyle yüzlerce kilo sabun taşındı Taşındırız. bavullarda herkes tarafından. Onlar satıldı orada ve bütün bu gelirler Turkey Mosaic Foundation üzerinden yapıldı. Biz paraya dokunmadık hı hı. ve onlar daha sonra hayata destek gibi hı hı. E, onlar ve ona benzer dernekler veya kooperatifler işte kadın kooperatifler ve benzer e, yerlere e, bu para aktarılıyor olacak. E, hı hı. Daha devam ediyor tamam, çünkü. Devam ediyor hı hı. Daha, daha kapanmadı çünkü bir iki şey yaptık hem bilet satışlı vardı tabii bir de e, tamamen bağış için. Hı hı. bir link yaptık o hala açık hı hı. o yüzden e, sponsor diyemiyoruz şu an e, radyoda o, olduğu için i̇şte reklama girdiği için o, ama artık <gülüyor> diyebilirim ben <Peki>. <gülüyor> o. <Evet. gülüyor> ve, ve e, o hala açık olduğu için ama bittikten sonra aktarılıyor olacak ve gene gıda of, tabii ki yemek üzerine yemek üretimi yemek üretimi tüketici Ayna. şimdi ihtiyaçlar sürekli değiştiği için bugünden şunun için bundan açıkçası 3 ay önce yola çıktığımızda e, belliydi bir ihtiyaçlar ve buna kullanırız, kullanılır diye düşünüyorduk e, fakat o da değişti bugün farklı bir e, gerçek söz konusu o yüzden bakalım o, o e, şey bağış şeysi sayfası kapandıktan sonra e, nedir ihtiyaç ona göre işte buradaki yerelde zaten olan ve bu ihtiyaçları günlük bazda hatta takip eden e, kurumlarla e, zaten... Yani, i̇rtibattayız. Yani, i̇rtibattayız ama şunu da söylemekte belki yarar var. Yani biz işin o tarafında... Çok aktif diyelim veyahut da işte biz oturup karar vermiyoruz tabii, para tabii, şuraya aynen. gitsin buraya gitsin Hı -hı, diye. E, bunu özellikle söylüyorum sonra bunu dinleyen biri olursa bak bizim şöyle bir derneğimiz var ihtiyacımız var böyle bir derneğimiz var. Yani gerçekten bunu uzmanlar o yüzden de Turkey Mosaic için ve tamamen şeffaf olan denetlenebilen yapılarla çalışmak istedik ki e, çok e, birçok ülkede Türkiye'de de böyle çok gri bir alan çok ve tatsız bir alan ve dokunmak istemediğiniz bir alan aslında bu bağış meselesi uh -huh. e, toplanan kooperatiflerce derneklerin topladığı paralar vesaire vesaire böyle çok koşlaşmadığımız bir alan Bilmediğimizde bir alan O yüzden bu işin gerçekten e, milyonlarca, pound toplayan bir yapıdan bahsediyoruz ve bunları doğru yerlere ulaştıran bir yapıdan bahsediyoruz. Ee, onlara sorduk. Bir sürüsü Cemre'nin çocukluk arkadaşı <gülüyor> Londra'da yaşayanlar. Yani Londra'da kurulu bir, bir, <gülüyor> bir yardım kuruluşu. Böyle böyle bir iş yapmayı düşünüyoruz. Ne dersiniz de tabii ki yani her türlü müthiş müthiş de bir <gülüyor> destek evet. ee, Onlarla öyle bir iş çıktı oradan. Ee, ve Zaten son derece aktif bir şekilde yardım topluyorlar. Onlar zaten <gülüyor> günden beri ve zaten senelerdir. Amaç para toplamaksa, yani burada ana amaç demin de söylediğim hikayesinden bu bilgiyi yaymak. Bu, bu, bu bağı yani. kurabilmek ve bunu yurt dışında, yani Türkiye'de kendi kendimize... E, Yapmak demin, değil. E, laf aldı galiba başka bir yere geçtim ama Türkiye'de genelde ne kadar iyi olduğumuzu, ne kadar müthiş bir mutfağımızın olduğunu, ne kadar harika olduğumuzu, işte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur da şöyledir, böyledir. Hep kendi kendimize överiz ama... E, ...bir bazım gerçek resmini de göremeyebiliyoruz <gülüyor> tabii ki ama... ...bir balonun içinde Aynen. oluyoruz çünkü... ...ama bölge mutfağı gerçekten özel... ...çok özel... ...ve dün Türkiye için söylüyorum bu arada bunu... ...yani hem Güneydoğu evet. hem Ege için... ...yani Karadeniz'de o kadar güzel yerler var ki... ...çok çok özellikli Hı -hı. mutfaklar var... Ve yani mutfak demiyorum özellikle mutfaklar çünkü her biri birimden farklı. Ve bunu ve bunun arkasındaki insanlar o kadar dürüst güzel insanlar var ki bunu üretenler bunu yapanlar. Yani bunları dünyayla paylaşalım. Gidip de bu konferans İstanbul'da yapsak hayatımız çok daha kolay olurdu. Onu soracaktım niye <gülüyor> Londra diye tam siz oraya yani geldiniz. Çok çok çok daha kolay olurdu bunu Türkiye'de yapmak. O yerler belli yapacağımız belli yani o kadar zor bir şey ki yani uzaktan kumanda bu yani Londra gibi bir yerde bir kere taşımak zaten malzeme taşımak herhalde çok zor e, olmuş. Daha maliyetli bir ama ondan öte gerçekten operasyonel olarak çok çok zor. Ve e, çok, çok daha hayatımız kolay. Yani sadece hayatımızı zorlaştırdık gibi gelebiliyor ama hayır değil aslında. Doğru Yani ana amaç buydu. Ana amaç dünyayla bunu paylaşmak. Şimdi Madonna'nın ya da işte başka bir çok tanınan bir, bir aktörün, aktrisin, şarkıcının işte Oh, our hearts are with the, the region. Ben de dediği zaman Instagram'da yıkılmış bir bina Malatya'dan ya da işte Kahramanmaraş'tan ya da işte Antakya'dan bir yerden. Daha önce zaten duymamış ki bölgeyi dünya. Evet. Ve bir şekilde o fotoğrafla ve o kişinin o, o, o yazısıyla bölgeyi tanıyor. tanıyor. Bir daha da bir daha da herhalde başka türlü de duymayacak, duymayacak. bölgeyi. Çok o yüzden onu yani biz hı. değiştirdik diyemeyiz zaten komik olur ama... Anladın, ...bir parça o çorbada tuzumuz olduysa o fikri değiştirmek, o yargıyı ...veyahut da o, o, o fotoğrafı değiştirmek. Hı hı. Yani hakikaten güzel bir bölge, güzel insanlar... Ee, Bölgesini seven insanlar, sahip çıkan insanlar e, çok büyük haksızlık. Evet. Sadece bir moloz yığınıyla hatırlanmaları. Kesinlikle. Binlerce yıldır var olan bir, bir bölgeden bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Peki şeyi soracağım. Soracağım ama bir ekleme yapmak istiyorum. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımdan en çok duyduğum şey şu oldu. Depremden sonra kimse gelip bana geçmiş olsun demedi. Yaşadığı ülke için söylüyorum bunu. Çünkü insanlar bilmiyorlar, tam da söylediğiniz gibi tanımıyorlar, bilmiyorlar. Dolayısıyla geçmiş olsun deme gereği bile duymuyor yanındaki kişiye. Ve çok fazla sayıda arkadaşım bundan çok şikayetçi oldu, depresyona girenler bile oldu. Yani niye böyle bir yerde yaşıyorum o zaman ben falan gibi. Bu biraz <gülüyor> demin Cemir'in söylediği, yani tanımıyorsanız veyahut da sevmiyor. yani bir şekilde ilişkiniz yoksa nasıl sahipleneceksiniz? E o zaman eğer o sizin söylediğiniz insan, arkadaşlarınızın ve da işte tanıdıklarınızın, Et çevresi eğer tanımış olsaydı bölgeyi hı hı. hem daha fazla yardım ederlerdi hem oradayken yani oradaki yurt dışındaki arkadaşınıza daha fazla destek evet. verirdi. Buraya belki bağışta bulunurdu. Bizim birkaç arkadaşımız e, herhalde söylemekte bir, bir mahsur yok değil mi? Röneler'in yaptığı hikayeyi sen anlat istiyorsan. Onu. E, Japonya'da birkaç aylığına pop-up yapan hı. Noma Kopenhag'lı yani Noma e, bir gecesini bir gece ekstra açtı daha doğrusu rezervasyona hmm. ki aylar evvel sold out olan bir olaydı. Birkaç ay e, oradalar Kyoto'da ve o geceyi olduğu gibi e, bağışladı. Büyük pardon, Bağış için açtı daha doğrusu. Evet. E, bunu ne yaptı? Şeyde Antwerp'de gene bir restoran. Niye, ee, niye e, Noma bunu yaptı? Yani biraz hı. aslında senin e, ha, niye? niye? Evet. Çünkü bundan yıllar yıllar önce yani çok yakınız arkadaşımız ve e, Buna yıllar önce nasıl baklava yaparım diye e, öğrenmek için e, Gaziantep'e gitmiştik. ve yani Birlikte Gaziantep'e gittik ve orada geleneksel e, yöntemle baklava nasıl yapılır, hangi malzeme yapılır, sadeya nedir, oradaki işte fıstık nasıl, e, işte oradaki hamur nasıl yapılıyor, adımları nedir vesaire vesaire bunu... Detayına kadar kimsenin pek bir haberi yoktu çünkü Hı. onu böyle bağırıp çağrılmıyor. Genelde arkadaşlarımız geldiği zaman öğrenmek için geliyor veyahut da görmek için geliyorlar. Ama bu bağı olmasaydı büyük bir ihtimalle o da dünyadaki birçok başka insan gibi... Görmezden ah, gelebilecekti. Ah vah, vah diyecekti. Yazık oluyor ya Allah yani. Ya da 3-5 gö kuruş gönderip bitir bitirebilecek. O, bi o bile değildi. Bugün Bangladeş'te bir şey olduğu zaman yapıyor muyuz her seferinde? Ya da Haiti'de de olduğu zaman yapıyor muyuz? Ya da bilmem nerede olduğu zaman yapıyor muyuz? Yok yo, çoğumuz belki. Çünkü bir bağımız yok orasıyla. Evet. evet. Bağ gerçekten bu anlamda. O yüzden bir tane bir kilise patladı yandığı zaman. E, yani bir kilise hafif <gülüyor> e, hafife geçiriyor. Ama evet yani sonra bir kilise yandığı zaman Paris'te. ...milyarlarca dolarlar, eurolar toplanabiliyor, herkes seferber oluyor çünkü bir şekilde... Onunla bir bağı var bir bağı insanlar. Var. Peki şey sormak istiyorum, şimdi burada bir, bir, bir enerji açığa çıktı, bundan sonra ne olacak? Yani bu yaptınız ve bitti mi yoksa bundan sonra seçeneğin başka planlarınız da var mı? Acaba. <gülüyor> Bana bak. Böyle birbirimize bakıyoruz. <gülüyor> Bana <değil mi>? bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bir kerelik bir şey. Ya şöyle, bir kerelik bir şey. ...bundan sonra hemen bundan sonra ne olacak? E, videoları çekildi. Evet. E, çok güzel e, röportajlar da var bu arada. Hı hı hı. Videolar da bugün benim elime geçti ya hepsini taradım. E, o kadar güzel bütün bu uzmanlarla yemek yapanların birçoğuyla e, ...tabii zaten bütün konuşmaların e, hepsiyle böyle bir, farklı konularda röportajlar var. Hı hı. Bunları bir şekilde yayınlamamız... Derlenip herhalde ve... YouTube'dan oradan buradan bir şekilde yani herkese yayabilmek için. E, Her şey İngilizce. Hı hı. E, bir önce bin yayınları sonra herhalde alt yazı ekleriz diye düşünüyorum ama adım adım bunların hı -hı, her biri hı. adım adım yapılır herhalde maliyeti var yani onu, bu, bu onu bir taş düşünmemiz atlık, lazım. Bakalım etkileri nereye gidecek diyoruz ya hakikaten biraz bir, bir durup beklemek, beklemek lazım. Çünkü lazım. o etkilerin şimdiden tabii ben hatta üç gün sonra Valencia'ya bu 50 best restaurants için oraya gittim ve herkes yani... Belki yüzlerce yüzlerce kişi vardı gastronomi dünyasında ve herkes ne oldu Londra'da ya dedi dünyanın işte Japonya'dan <gülüyor> oradan buradan gelenler hani gelememiş olanlar veya hani e, haberi olmayanlar sonradan haberi olmuş. Ne yaptınız siz orada böyle böyle anlatınca ah inanmıyorum nasıl kaçırdım nasıl kaçırdım şimdi onların da kulağına bir şey kaçıyor şimdi ve bir dakika biz ne yapabiliriz düşünüyorlar yani o kadar etki alanı istiyorlar. E, Yaygın ve nereye gideceği belli değil ki. O yüzden e, bir bekleyelim. Bakalım bütün bu dalgalar nereye gidiyor? Ne oluyor? Çünkü aslında bu e, o buluşmalarda, o bağlarda e, her şey gizli. Hı hı. Ve yüzlerce yüzlerce olduğunu düşünürsek çok çok çok değerli. Konu, konu aslında sadece yani başta da tekrar söyledik ama konu sadece bölge değil. Yani bir, bir Güneydoğu e, Anadolu veya da Kuzey Suriye değil sadece mesele. E, yani konferansın veyahut da bütün bu cradle, yani cradle dediğimiz zaman aslında bir bütünüyle yemeğin asıl etkisinden bahsediyoruz. Hı hı. E, yarın öbür gün bir daha devamı olur mu? Bir tane daha yapar mısınız? Gelin bir de İtalya'da yapın, Almanya'da yapın, Amerika'da yapın. Atıyorum şimdi. E, yani o, Onu yapmayız. Hı hı. Onu yapmayız. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani gidip de bir tane atıyorum. Berlin'de bir tane yapsak mı? Çünkü bir kere... Çünkü bu bir tanıtım yani, aktivitesi değil. öyle. Yani, milli tanıtım aktivitesi değil bu. Yani bir kere zaten milli değil. Bir bölgeden bahsediyoruz. Ve o bölgede hem Suriye hem Türkiye de var. Evet, Türkiye'deki yeni faşistlerin hoşuna gitmeyebilir Suriye dediğimiz için ama yani bir genel bir bölgeden bahsediyoruz, bahsediyoruz. ve deprem iki bölgeyi de çok derinden yani, etkiledi. Yani, ne fark yani. eder o da insan, o da insan, o da üretici, o da üretici. Yani o da o da buğday, o da buğday. Yani absürt bir durum var orada. O böyle bir yemek milliyetçiliği götürmek. O yüzden kesinlikle bir milli tanıtım ve da işte Türkiye'yi tanıtalım gibi böyle bir böyle bir derdimiz yok. Ee, ama yemeğin bölgeyi yarın öbür gün başka bölgeyi Genel olarak yemekle psikolojinin nasıl buluştuğu, yemekle üretimin ne kadar önemli olduğu, küçük üreticinin gerçekten ne kadar önemli olduğu, sürdürülebilirlikten tutun bilmem nereye kadar gidebilecek kadar milyon tane gerçek sürdürülebilirlik öyle bir konu oldu ki artık böyle şey <gülüyor> lafı gibi, içi boşaltılmış bir laf gibi neyse. Yani... Bizde daha iyi bir kelime var ya bereket daha düzgün bir kelime gibi geliyor bana yani <gülüyor> <gülüyor> sürdürülebilirlikten. Ve, ve yani, dipsiz kuyu aslında ama e, biz konferans düzenleyicisi değiliz ki. Ki. yani böyle bir işimiz yok gücümüz yok öyle evet. bir şeyle. yani böyle bir yani fikir e, yani bir gün hakikaten evde oturuyorduk yani dedik ya böyle böyle bir şey mi yapsak e, ya iyi fikir. böyle o bir laf etti. Ben bir lafetti böyle aramıza bıntı pıt, pıt pıt gitti gitti geldi üç kere Ondan sonra Hadi girelim mi girmeyelim mi? Ondan sonra yani sen söyle ben şey diyordum. <gülüyor> ya hepsi senin başından <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Özellikle konferansdan birkaç gün önce ulan iyi olacak mı bu acaba? Ya ulan ya iyi olmazsa ya kötü giderse bak hepsi senin fikrin olur ama iyi olursa ben de yaptım diyeceğim sonra dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok da güzel oldu Eliniz Yok yok sağ. şahane oldu gerçekten çok iyi oldu ama böyle bir konferans düzenleyicisi değiliz <gülüyor> O yüzden böyle her sene de bir tane yapalım. İşte her sene bir tane bilmenle ne düzenleyelim ama bazı şeylerin farklı nasıl yapılabileceğini en azından başkalarına da göstermiş olduğunuz diye düşünüyorum ben. Bunu, bunu yani... sitareyle birlikte yaptığımız 7'de de zaten evet. aynı yıllarca duyduk. 7 konferansını yine sitareyle burada hatta bir, bir görüşme buluş şey yapmıştık, röportaj yapmıştık Nurhan'la aynen burada. 7 üzerine yapmıştık. Hı. Çünkü e, ve hayatımın en etkileyici günüydü diyenler oluyordu. Ya abartma o kadar da değil diyordu Bir konferans Hı. elinde sonunda. Ama yok öyle hakikaten içerik İçerik çok önemli. O içeriğin detayı, bütün o kürasyonu hı hı. hakikaten çok önemli. E, bu sadece tabii ki konuşmacılar için, konular için geçerli ama e, katılımcılar açısından da önemli. Yani katılımcıları düşünerek de önemli. Ama bence bir de şöyle bir şey var. Bu, bu sefer yani bu Cradle of da. Yani ismini bile değil mi? Yani işte Carolyn Steel bu şehircilik ve yemek üzerine uzman olan Carolyn Steel dedik ki ya keşke Slow Food bunu düşünseydi. Hakikaten nefis bir isim bu. Evet. Böyle bir bölge gerçekten. Yani Çok of, doğru. Arkofood. yani Arkofood yerine, of food, yerine, cradle of food, yerine. Cradle of food olsaydı. Ee, öyle bir um, e, kalpleriyle herkes oradaydı tüm kalbiyle oradaydı. Şimdi e, bu, bu sefer böyleydi. Evet. Hani aynısını yapmaya İkinci... çalışmak, o olmaz aynı zaten ruhu... öyle bir istekte değiliz o ayrı ama aynı ruhu yakalamaya çalışmak da olmaz herkes yanında yani binlerce teşekkür ne kadar teşekkür etsek az zaten hepsine yani valizinde bavulunda işte zeytinler taşıyanlar malta eriyi taşıyanlar hatta aramızda espriydi böyle sorarlar ya bavulunuzu kendiniz mi doldurdunuz başka bir şey aldınız mı kimseden herkes hayır dese yeridir çünkü <gülüyor> hakikaten herkes bir şey taşıdık buradan bakır tepsiler gitti işte Kumaşlar gitti mesela Antakya ipek el dokuma kumaşlar götürdük Hı. orada e, girişi tamamen onlardan e, o, panolar yapıp e, döşedik. Düşediniz. Yani bir şekilde e, o, belki de zaten en çok e, onurlandırmak ve, ve saygı duruşuydu diyoruz ya hakikaten de en çok duyduğumuz şey de oydu. Yani şö şöyle düşünün yani hep o, o senin gurur duyduk, gurur duyduk <gülüyor> lafı yani şu, yani mesela bu el dokuma kumaşlar ipek kumaşlar ilk işte e, Cemre e, söyleyince hatta Tülin dedi değil mi? Tülin Tülin destek verdi genel Tülin buldu yani, aynen aynen. O, o bulmuştu yani şey için yani genel styling de vesaire. Bir, yani herkes elbiri bir şey yani. Herkese Lotta. Ya, Lotta yani <gülüyor> mü, müthişti. Ya. Prototipin e, etiket tasarımı yani logo tasarımını yapan Lotta. Jørgensen İsveçli yani efsane Hı. tasarımcı ve işte Full dergisinin arkasındaki iki akıl Ve eee o da ona onu aradık. ya Böyle böyle bir şey yapacağız. Sen de bir destek at. Yani bir yardım, nasıl yardımcı olursun? Tabii ki her türlü yardımcı olurum vesaire. Yerlerde bu panoları dikiyordu bir gün öncesinden. Bir e, bir ve de, bir yerden ben... giriyorsunuz içeri. Öyle bir old Billingsgate gibi müthiş bir yerde. Ve Antakya'dan gelen bu el dokumu ipek kumaşların arasından giriyorsunuz. Ondan sonra yine oradan müthiş bir sabun kokuları, defne sabun kokuları içine böyle bir yere giriyorsunuz. Ve e, onu... ...kızıyla birlikte yapıyordu değil mi Cemre? Kumaşları dokuyan... E, hı hı. ...hanım kızıyla birlikte... ...bunları e, yapıyor ve... E, ...şey... E, ...böyle bir yerde kullanılıyor... Hı hı. ...ve e, yani evleri yıkılmış, imalathanede... ...yatıyorlar ve o kuma, ...yani elindeki o kumaşları full fiyattan satın alınıyor... ...tabii ki, ondan sonra bir de onları... ...oradan sat, sattık... Evet. O parada bağışa gitti ilave. Hakikaten yani, her noktası böyleydi. Her noktası el üstünde tutmak üzerineydi ve herkes de bunu gerçekten e, hissetti. hissetti ve yaşattı ya da şey. aynı zamanda. Yani gerçekten e, onlar da bu işin parçasıydı. Katılanlar tabii bu işte bir, beraber gittiklerimiz e, diyelim. Seyirciler de bunu hissetti. hissetti. E, zaten şeyden önce çok kısa bir video paylaştık. Bir gün öncenin e, aslında o yemek hazırlık videosunu paylaştık ve e, yemek bir kere çok lezzetliydi onu da söylemem Hı. lazım yani bu kadar hani aslında farklı bir mutfaklarda yapılan değil mi e, yerinde değilsin kendi mutfağında değilsin olmaya da bilirdi yani e, bu kadar elin girdiği ama çok lezzetliydi ve herkes hani her lokma bu kadar lezzetli o dedi. Onu geçin hayatımda yediğim en güzel yemeklerden biri süper. dedi yani bu bu o kalbi kalbiyle orada olduğu içindi insanlar süper. Çok az vaktimiz kaldı. Ben son bir soru sormak istiyorum. Bunu bu programın hep sonunda soruyorum. Bütün bunlardan sonra siz kişisel olarak ne hissediyorsunuz onu merak ediyorum. Yaptıklarınızdan sonra ve bütün o insanların bir araya gelip bir enerji bağ kurmasından sonra kişisel olarak ne hissettiğinizi alıp programı bitirmek istiyorum. Ha, bana gösteriyor o. Ben söylüyorum. Yani iki gün böyle bir aptala döndük tabii. Yani neydi bu? Bir yani... Birçok şey, bir şey üst üsteydi. Tabi uzun bir sürecin e, çok yoğun odaklanması bir hazırlığı vardı. Ondan sonra e, yani o gün boyunca da zaten iki gün boyunca zaten gözlerimiz böyle bir doluyordu bir kuruyordu bir doluyordu bir kuruyordu. E, bir tane düzgün fotoğrafımız yok. ya Böyle, böyle, böyle suratlar <gülüyor> yamulmuş vaziyette yamurmuş. gözler yamulmuş vaziyette <gülüyor> ben şey hissettim ben, Bayağı birkaç gün boyunca bir kendimize zaten gelemedik İstanbul'a döndüğümüz zaman. Yani hem duygusal olarak hem e, fiziksel yorgunduk. Ama bunu sana da söylemedim. Böyle kendimi böyle durup dururken ağlarken buldum. E, günler boyunca. Tabii. yani Ama üzüntüden değil. Sadece birden araba araba kullanırken ya da yolda yürürken birden gözlerim doluyor ve böyle bir ağlamaya başlıyorum. Ama hiçbir sebebi yok. O kadar böyle bir yüklenmişim ve, ve o kadar... Hissetmişim. Ya çok... ...yoğun bir his vardı. ve ee, evet. Yani onun Çok için evet, iyi, duygu ki yaptıydı. Ya, iyi ki yaptık. Yani onu, onu diyorum. <gülüyor> Kesinlikle evet. bütün yorgun, bütün yorgunluğa değdi. Aynen yani o kadar duygu yüklüydü ki bir birkaç gün zaten kendimize gelemedik. Ee, o günlerde de kendimizi şimdi o gün ben olmadığım kadar heyecanlıydım sahnede. Ee, zaten orada seyirciler arasında bir taraftan bütün Ortadoğu mutfağını Batıya tanıtmış 90 neredeyse 90 yaşındaki Claudio Arò'dan bütün gün oturdu sabahtan akşama kadar en ön sırada pür dikkat dinledi bütün konuşmaları. Bir taraftan Maksut'la Maksut Filiz Hösikoğlu oradalar, Maksut, Maksut Aşkar'la Filiz Hösikoğlu en başından beri bizim yanımızdaydı. Bir taraftan onları görüyorum, bir taraftan bütün hakikaten çok farklı ülkelerden insanları falan. Bu, bir dakika ya, bu oldu galiba, oluyor. Başardı, <gülüyor> oluyor galiba ve ondan sonra gelen tepkiler ve e, aldığınız telefon mesajları e, her biri böyle bir dakika bir, benim bir oturmam lazım e, çünkü çok e, çok çok duyguydu. Mesaj gel, gel bir mesaj oturdum ağladım ben yürürken oturdum ağlamaya başladı <gülüyor> Tabii, tabii öyle o kadar güzel e, tepkiler ve şeydi ki yani mesajlardı ki iyi yani, yaptık o yüzden. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki Cemre Torun, Mehmet Gürs geldiğiniz için stüdyomuza çok teşekkür ederiz. Yaptığınız iş için de ayrıca çok teşekkür ediyorum kendi adıma da. Bize bile uzaktan bu heyecanı yaşattınız. İzlemek çok e, inanılmaz e, keyifliydi uzaktan da olsa. E, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Teşekkür e, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. E, evet programımızın sonuna geldik. Masada bize Selahattin Çolak destek verdi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.